Mesela Kur'an-ı Kerim Onların bu Uyduruk işlerinden Verdiği örneklerden bir tanesinde Kadın sorununu Halletmeyi düşünmüşler Kadın sorununu nasıl hallederiz Şimdi nasıl kadın Fitneyse erkek Açısından bir sorunsa O zaman da öyleydi Adem Aleyhisselam'ın Gününde de böyleydi Allah o zaman da Şimdi de kıyamete kadar da Bu imtihanın nasıl aş, aşılacağını beyan etti. İncilde de vardı bu, ee, Tevratta da vardı. Her peygamber bu konuda izahatta bulundu. Her peygamber bu konuda izahatta bulundu. Kendisine kitap inen peygamberde, inmeyen peygamberde dikkat edin. Bu fitnedir dedi. Buna rağmen onlar Allah'ın indirdiği kitabı yeterli bulmayıp daha takva, Allah'tan daha bilmiş oldukları için. Bu dine ilave etmek Allah'tan daha iyi bilmektir. Öyle bir vehme, şeytanca bir vesveseye kapılmaktır. Tuttular, dediler ki ruhbanlık oluşturalım. Ruhbanlık ne demek? Eğer gerçekten cennete girmek istiyorsan, sorunsuz bir cennet yaşamak istiyorsan kadından uzak duracaksın. Evlenmeyecek misin? Evlenmeyeceksin. Evlenmeyeceksin. Kadınların girdiği çarşıya girmeyeceksin, kadınların dolaştığı e, sokaklarda dolaşmayacaksın, dağın tepesine bir şato yapacaksın, o şatoda hep Tanrı'ya ibaret edeceksin, onların Tanrısına ibaret edeceksin hep. Böylece çok takva olursun. Bunun adına ruhbanlık deniyor. Kur'an bu uygulamalarını onların tenkit ederken. Onlar bir ruhbanlık Uydurdular Allah buyuruyor Biz onlara Böyle bir şey tembih etmemiştik Allah Ruhbanlık yapın kadınlardan uzak durun Dememişti bilakis Kadınlarla evlenin Kadınların dolaştığı sokaklarda dolaşın Kadınların da gezdiği caddelerde gezin ama fitneye düşmeyin de müslümanlığınızı imanınızı görelim dedi Allah ta Adem aleyhisselamdan beri bunlar ise kestirmeden bu işi halletmek istediler Allah'ın yarattığı yaratma düzeniyle oynamaya kalkıp kestirmeden cennetin yolunu bulmaya çalıştılar kestirme yolla fuhşa düştüler bu sefer çünkü Allah'ın dini onlara da indirdiği bize de indirdiği din hayatla paralel yürüyen tabii bir dindir. Tabii yürür. Tabiatla ters düşmez. Fıtrata aykırı olmaz. İçi şehvet dolu bir erkeği papaz da olsa baş papaz, dip papaz, orta papaz ne olursa olsun Allah onu yaratırken kadına düşkün, kadını da yaratırken Erkeğe düşkün olarak yarattı. Peygamber bile olsan bu böyle. Bundan kaçış yok. Yemek yemekten kaçamadığın gibi karşı cinsten de kaçamazsın. Ama nasıl kurtulursun? Helalini Allah'ın alarak, helalle yaşayarak kurtulursun. Helalle yaşamaktan başka da kurtuluş yolu yok. Bunlar işi yokuşa sürdüler. Böylece Fuhşa battılar. Bir kadından kaçarken kadından beter suçlara yakalandılar. Rezil oldular. İnsanların Hristiyanlıktan soğumalarının nedeni oldular. Ama bunu çok iyi niyetle yapmışlardı. Hiçbir kötü, uluslararası güçlerin planı olarak yapmadılar bunu. Uluslararası güç yoktu. Zaten o zamanlar Roma zulmünden kaçtıkları için bu kaçak mezbereliklerde bu dini yaşıyorlardı. Orada uydurdular bunları. Yani kendi kendilerine ihtas ettiler. وَرَهْبَانِيْ يَتَنِبْ تَدَعُوهَا Ayetinde de Allah zaten onlara uluslararası güçler, Siyonistler bunu enjekte ettiler demiyor, kendileri uydurdu diyor. Allah bu suçu yani dine ilave yapma suçunu onlara mal ediyor. Çünkü Allah arşından kimin ne yaptığını herkesten daha iyi görüyor. Dolayısıyla kimse bunu işte Siyonistler bize enjekte etti falan diyemez. Neden? Allah Teala siz uydurdunuz bunu diyor. Biz size böyle bir şey tembih etmemiştik. Siz uydurdunuz. Diyor.